The falling leaves Zamanlar değişirken Pop dinleyici şarkılarıyla yarım müziği. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz, Altul Güzeldere, Güven Güzeldere. They are changing Akşamlar değerli Açık Radyo dinleyicileri Zamanlar değişirken Bob Dylan da yarım yüzyıl ve counting ve devam ediyor diye ismini belki değiştirmemiz gereken programda sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyoda bendeniz mi Ayrılgaz yalnızım e, program ortaklarımdan altı güzellere e, şehir dışında olduğu için programa katılamıyor ama yörüngeden güven güzellere bizlerle beraber merhaba. Evet ben de buradayım merhabalar. Evet bugün e, aslında e, albüm arası bizim sevdiğimiz programlar albüm arası program yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bugüne kadar zamanlar değişirken de işte Dylan'ın stüdyo albümleri ve stüdyo arası albümlerini yapıyorduk. Ama bazen zaman zaman böyle önemli geçiş dönemlerinde özel da yapıyoruz. Bugün onlardan bir tanesine denk geldik. Olay da şu haftaya başlayacağımız Nashville Skyline albümü öncesinde ya biraz nedir bu Nashville olayı veya Bob Dylan'ın Country müziğe meyletmesi bunun hikayesini işleyelim dedik. Çünkü aslında çok müzikal olarak alakası olmasa da Blondan Blondan beri Nashville'de kayıt yapıyordu. Columbia Müziğin Nashville stüdyolarında kayıt yapıyordu. Nashville Skyline'da bu serideki üçüncü albüm olacak. Dolayısıyla böyle bir özel albüm, özel program yapalım dedik. Evet, bu özel programın içeriğini de aslında Mahir, Hazırladı ee, çok da güzel bir içerik National Skyline e, albümü Bob Dylan'ın kariyerinde yine küçük bir dönemece belki işaret ediyor denebilir. E, bu konuyu altıda da özellikle e, çalışmış hazırlamış vaziyette gelecek hafta anlatacak fakat e, bu dönemecin belki kültürel ve müzikal arka planını işte bugün bir parça Nashville müzik örnekleri vererek aktarmaya çalışacağız. Evet bir nevi Nashville Skyline içinde işte o döneme çıkmaz sokak olarak da belki değerlendirilebilir ama onu önümüzdeki hafta değiniriz. Peki arka plan dedik oradan başlayalım. Dillon'un Nashville Skyline albümü 9 Nisan 1969 senesinde piyasaya sürülüyor Kolombiya tarafından. E, bu tarih şimdi baktığımız zaman hani e, üstünden epey bir süre geçmiş 50 yakın. İnsana çok da ilginç e, gelmeyebiliyor. Ama e, hatırlamakta fayda var. Bir önceki yıl içinde 68 senesi zaten malum 68 senesi olarak e, yer etmiş siyasi kültür içinde. Bu sene içinde ABD'de aynı arada sadece birkaç ay farklı Martin Luther King ve Robert Kennedy suikaste uğramış. Daha geçtiğimiz haftalarda Vietnam'da barışı bilerek ve isteyerek başkanlık makamını işgal ettiği sıralarda sabote ettiği ortaya çıkan Richard Nixon başkanlık yemin etmiş ve başkanlığına başlamış ilk dönem. Amerika'nın Güneydoğu Asya'daki Vietnam, Laos, Kamboçya oralardaki savaşlarına karşı hem ülke içinde hem tüm dünyada protestolar alev alev 68 ayaklanmaları yine her yerde oluyor. Kısacası 60'lar aslında belki de en hareketli dönemecine girmiş bulunuyor. Evet yani aslında ondan biraz öncesine de gidersek 1963'te Amerika Başkanı John F. Kennedy suikasta kurban gitmiş. 1965'de Malcolm X öldürülmüş. Arkasından da 1968'de Robert Kennedy'nin insanların bir şekilde ümit bağladığı Robert Kennedy'nin ve büyük bir kitle önderi olan Martin Luther King'in de peş peşe suikasta kurban gitmesi bir taraftan savaş sürerken bir taraftan da aslında hırsız ve uğursuz bir adam olduğu bilinen ama henüz o zaman e, belgelenmemiş olan Richard Nixon'ın e, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olmuş olması itibariyle e, böyle herkesin e, uykusunu kaçıracak bir e, dönemin başında e, olduğu Amerika'nın söylenebilir. E, böyle bir dönemde Bob Dylan gibi yurttaşlık hakları ve barış konularında bir ikon olarak öne çıkmış bir insanın yine durumu ele alması, bir şeyler söylemesi, bu çizgisini devam ettirmesi beklenirken bir de bakıyoruz ki Bob Dylan hiç o makamdan çalmıyor bambaşka bir iş yapıyor 1969'da işte bu Nashville Skyline e, albümünün arka planı ne diye böylece gelmiş oluyoruz evet 60'ların sesi tırnak içinde Dylan e, Nashville'de aşk country pop parçaları kaydediyor bu sırada e, albüm çıktığı sırada tabi eleştirmenler ve hayranlarca yerden yere vurulması belki o nedenle şaşırtıcı değil bir kısım en azından çünkü e, tabiri caizse Dylan'ın davaya ihanetinin e, belki de en bariz örneklerinden bir tanesi olarak e, görülüyor. Öte yandan albüme baktığımız zaman kendi tarzı içinde iyi. Hatta yani işin üzerinden 50 seneye yakın bir e, süre geçtiği zaman özellikle geriye dönüp baktığımız zaman e, o arka bağlam e, önemi yitirince fena bir albüm değil. Hatta Dylan'ın e, en büyük hitlerinden bir tanesi e, var albüm için Lay Lay Delay. ...yani iyi e pop parçası e yapmış adam. En azından birkaç tane albüm içinde. O nasıl değerlendirilmiş? Aslında bu yaklaşım biraz e yanlış bir anlaşmadan kaynaklanıyor. Buna daha önce program içinde biz zaman zaman e çeşitli dönemeçlerde yine e değinmeye çalıştık bu yanlış anlaşmaya. E şimdi bununla ilgili iki tarih verelim. İki tüy aslında bu yanlış anlaşmanın sebebine ilişkin... Tarihlerden bir tanesi 24 Mayıs 1941, ikinci tarih 7 Aralık 1941 ve e, bir oyun oynayalım. Biz e, araya bir parça girelim. E, bu iki tarihin anlamını bize yazan ilk dinleyicimizin onuruna da parçadan sonra artık e, Rütü'nün el verdiği ödül olan e, stüdyo ve yörüngede eş zamanlı olarak halay çekme e, taahhütünde bulunalım mesela ben çıktı bu. <gülüyor> Düşündüm aklıma bu geldi. E, Twitter'dan e, ulaşabilir e, dinleyicilerimiz bize. E, Twitter adresimizi istersen abi hatırlat. E, tamam Twitter'da zamanlar değişirken etiketiyle bizi bulmak mümkün. Ya da dilin altıya açık radyo. Evet dinleyeceğimiz parça Hank Snow, I'm sorry we met. <gülüyor> see me my dear he'd rather I'm yeah. Devşirme Nashville'li Nashville efsanesi Hank Snow'dan dinledik. Aslen Kanadalı kendisi çünkü. Sonradan Nashville'e yerleşiyor. Ee, Hank Snow'da kendisi bir country efsanesi olan Jimmy Rogers'dan bir parça seslendirdi. I'm sorry we met. Neden bu parçayı seçtik? Çünkü Dylan'ın ilk biyografisini kaleme alan Robert Shelton'a göre o evini de Hibbing'de gidip ziyaret etmişti. Hibbing'deki e, ergen İlk odasında e, sayısız Hank Williams, yine başka bir counter, country efsanesi, Hank Williams planının yanı sıra. Bir de Hank Snow'un meşhur Hank Snow sings Jimmy Rogers isimli uzunçaları bulunuyormuş. Bu seçtiğimiz parça da e, o uzunçalardandı. E, bu arada hatırlamakta fayda var. E, Dylan'ın kayıtlardaki ilk intihal olaylarından bir tanesinde de yine başrolde Hank Snow var. E, Güven abi sen anlatmak ister misin bu olayı? Evet. Evet. Sen anlat çünkü ben daha arkasından başka bir şey söyleyeceğim. Peki. E, Dylan okulda bir şiir yazıyor. Çok kısaca geçeyim. E, <gülüyor> şiir aslında bir Hank Snow şarkısı. Bayağı da yutturmuş yani o dönemde not falan da almış. E, aldığı not da yanlış hatırlamıyorsam şey değildi yani. A falan değildi böyle B gibi bir not almış. Yani Hank Snow parçasını çok beğenmemişler galiba okulunda. Daha düşük de <gülüyor> alabildi gerçi. E, Evet peki e, tarihlere geri dönelim 24 Mayıs ve 7 Aralık 1943 ne olmuş bu tarihlerde e, 185 e, cevap gelmiş bize Twitter'dan e, herkes de doğru bilmiş dersem doğru olmayacak çünkü hiçbir cevap göremiyorum şimdi e, cevabı sen ver Mahir Cevabı ben vereyim peki ee, i̇lk tarih verdiğimiz 24 Mayıs 1941 aslında e, basit bir Google araması ile ortaya çıkabilecek gibi 7 yılının doğum günü. İkinci tarih ise 7 Aralık 1941 Pearl Harbor baskının tarihi. Bunun ertesi günü 8 Aralık'ta e, Roosevelt, e, işte meşhur e, nedir Day of Infamy, nasıl çeviriyoruz bunu Türkçe'ye? Ee, bilemedim. Meşgul. <gülüyor> Meşgul sesi verdi. Evet. evet ama her neyse meşhur konuşmasında e, ABD Başkanı Roosevelt e, ABD'nin Japonya ve e, Almanya'ya savaş açtığını açıklıyor. Bunun önemi şu aslında e, 60'lardaki bu e, ayaklanma hareketleri, e, protest hareketler veya işte ilerici hareketin öncüleri, öncü nesli çok çok büyük ölçüde baby boomer olarak adlandırılan nesil. Yani işte e, ABD'nin e, İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, ülkesine dönen veya İkinci Dünya Savaşı sonrasında yakaladığı refah sayesinde aile kurma e, şansı e, yakalayan fertlerinin e, çocukları e, çok ciddi bir nüfus patlaması oluyor İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'de. O çocukların yetişkinlikleriyle aslında 1960'ların olayları, ikinci yarısının olayları... E, hız buluyor biraz. Şunu vurgulamak istiyoruz. Dillon'ın o jenerasyondan değil. Bir önceki jenerasyondan eğer illa bir nesle dahil etmek gerekiyorsa kendisini belki işte e, Kerouac'lı Ginsbergli beat kuşağının sonuna eklemleyebiliriz ama e, kategori dışı kalması bence makul. E, dolayıs ben dolayısıyla diyorsun ki Evet. Devam et abi sen. Evet. Yok yok sen devam et yani diyorsun ki burada bir e, de, ne, e, mazur göreceğiz bu şeyin muhakemenin sonunda gibi gözüküyor. Yani biz kimseyi yargılamıyoruz dolayısıyla ha, mazur göreceğimiz veya görmeyeceğimiz bir durum söz konusu değil e, ama e, kendisine yüklenen beklentinin büyük ölçüde keyfi bir beklenti e, olduğunu işte 60'ların sesi olması bir e, meşale taşıması yönündeki beklentinin. Ee, öte yandan kendisinin ve tabi e, yine e, bu konuları kullanmakla epek e, öne çıkan menajeri Albert Grossman'ın da e, kariyerini ilerleme, ilerletmek için dilinin e, kariyerinin başında 60'ların sesi rolüne e, pas attığını ona oynadığını da zaman zaman biliyoruz ama öte yandan şunu söyleyebiliriz. O rol e, adama biraz büyük geliyor yani büyük geliyor derken buyu e, çünkü kendisi e, birincil bağlan e, bağlılığı her şeyden önce e, müziğe e, biraz saplantısal bir e, bağlılığı var hatta belki de iyi ki öyle bize bir sürü eser vermiş e, diyeceğimiz buydu burada bu tarihlerinde önemi buydu. Evet yani aslında 1964'te The Times There Are Changing albümüyle belki bu yurttaşlık hakları 60'ların sesi ikonu olma e, durumu zirve yapan Bob Dylan biraz da koşulların öyle denk gelmesiyle kendini orada bulmuş. E, pek belki canı gönülden e, isteyerek e, geldiği ya da savunduğu bir yer değil öncelikleri farklı dolayısıyla. E, National Skyline albümünde de böyle bambaşka bir e, yere gittiğini. Daha doğrusu geçmişteki e, repütasyonuyla e, repütasyonun hiçbir atısta bulunmayan işler yaptığını sanki yokmuş gibi neredeyse filan davrandığı e, konusunda insanlar e, işte yılının e, belki daha siyasi e, durumlara önem veren dinleyenleri bunu bir ihanet olarak filan görüyorlar. Bu programın başından beri aslında konuştuğumuz şeylerden şunu da söyleyelim. Gelecek hafta çalacağımız Nashville Skyline albümünün ilk parçası Girl from the North Country'de Johnny Cash ile düet yapıyor Bob Dylan. Bu aslında plan çok satmasına ve Bob Dylan'ı hiç tanımayan bir e, country Müzik Severler kitlesinin Bob Dylan'la tanışmasına sebep oluyor. Ticari anlamda da büyük bir başarıya götüren e, Dylan'ı bir e, hamle. Ama hmm. öte yandan e, işte 60'ların sesi ya da o, o kuşağın ikonları arasında değil Johnny Cash ve bu böyle e, hani e, yaraya daha da e, fena bir şey yapmak falan gibi algılanıyor. Dolayısıyla işte bu bahsettiğimiz Amerika'nın en çalkantılı zamanının tam merkezinde Bob Dylan'ın böyle bir iş yapmış olması her zamanki gibi pek çok tartışmaya sebep olmuş. Dylan'ı da bu tartışmaların tam ortasına oturtmuş. Evet. Öte yandan Cash muhabbetine de daha sonra geliriz. Belki birçok yandan Dylan'dan daha sahici bir asi olduğunu altını çizerek söyleriz. İlerleyen programlarda... Doğru. Evet ben de ona katılıyorum. Bu arada Altın da bu konuda epey bir düşünceleri var. Bob Dylan'ın özel hayatında olan biten şeyler çocukları olması, işte bir aile kurmasının bir anda hayatında önemli bir yer tutmasının filan da bu Dylan'ın böyle davranmasında önemli olduğunu düşünüyor. Onları gelecek hafta kendisi geldiğinde anlatıyor olacak. Evet e, biz yine e, Nashville dönemine dönelim. Dylan'ın bu e, girizgahı yani bu albüme girmesinin sebeplerinden bir tanesi az önce de söylediğimiz gibi parçalarından önce. Country müzikle olan çocukluk dönemindeki e, hayranlığı country müziği olan. Şimdi oraya döneceğiz. Nashville demek, Everly Brothers demek aslında bir yandan da Nashville'in simge isimlerinden Everly Brothers. Şimdi Everly Brothers çalmayacağız ama aslen bir Everly Brothers bestesi olan All I Have To Do Is Dream isimli parçanın Roy Orbison yorumu dinleyeceğiz. Neden bu yorumu seçtik? Çünkü Roy Orbison ileride Dylan'ın grup arkadaşı olacak Traveling Wilburys'de de ee, aslında Memphis'te, Sun Recourse'ta Elvis'in e, belki belah demek yanlış ama Elvis'in başarısını tekrar edecek beklentileriyle başlarken orada pek e, prim yapamıyor. Daha sonra biraz böyle Nashville tarzını benimseyince epey uçuyor bir dönem. E, dolayısıyla o yorum dinlemek uygun olur diye düşündük biz de. Bu Nashville özel programımızda Royal Roy Orbison'dan gelsin. All I Have To Do Is Dream. that is why we're... Roy Orbison'dan dinledik All I Have To Do Is Dream Hakikaten e, Ses var adamda Bu Roy Orbison'da zaman zaman gündeme gelen işte onun sesi şu kadar oktav Bunun sesi 18 oktav gibi Çeşitli yakıştırmalardan e, Nasibini almış bir sanatçıydı e, Ben kişisel olarak çok severim Bu yorumu e, çaldığımız için de e, Ekstra mutluyum Evet benim de sevdiğim de müziği. yani. Ee, şimdi bugün e, Nashville özel program yapıyoruz bu Nashville neresidir nasıl bir yerdir ben de çok kısaca oradan bahsedeyim ee, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, iç savaşta en belirleyici olmuş çizgilerden bir tanesi güney ile kuzeyi e, ayıran Mason Dixon çizgisi denilen çizgi Tennessee bu e, çizginin güneyinde kalıyor güney eyaletleri içinde dolayısıyla ama Amerika'nın da ortasında bu orta batı denilen işte Indiana, Illinois, Iowa, Ohio falan gibi e, patates ve mısır tarlalarından e, neredeyse ibaret olan büyük e, eyaletlerin e, hemen güneyinde. E, Tennessee'nin de güneyinde en güney eyaletler Mississippi, Alabama falan e, yer alıyorlar. İki tane büyük şehir var Nashville başkenti Amerika'nın müzik kenti diye niteleniyor Bir de Memphis tenisi deyince akla gelen Elvis Presley dolayısıyla da akla gelen belki ikinci en önemli şehri Bu kadar müzik dünyasında önemli bir şehir olmasına rağmen Öyle devasa bir şehir sayılmaz Şehrin kendisinin bir milyon e, bile nüfusu yok e, etrafındaki diğer başka küçük şehirlerle birleştiği zaman ancak işte iki milyona yakın bir e, nüfusa sahip oluyor. Müziğinden başka nesi e, meşhur e, çok da bir şey yok. Nashville, kebabı falan. Diğer bir şeyleri vardı öyle hatırlıyorum e, seneler öncesinden böyle e, çikolatalı çok yoğun bir e, Pasta, çamur pastası diyorlar Biraz da o yüzden böyle Çamurdan yapılmış benzer bir Hali var Öte yandan Pek çok pek çok pek çok Önemli müzisyene Mekan olmuş Sahiden önemli bir yer Önemli müzik stüdyolarının Olduğu insanların Albümlerini yapmak için Gittikleri yerlerden bir tanesi Nitekim e, bahsetmiştik Bob da e, John Wesley Harding e, albümü sırasında e, Nashville ile tanışıyor. E, bir sonra çıkartacağı albümde e, doğrudan Nashville ile ilgili bir albüm haline geliyor. Aslında e, Blonde and Blonde ile e, tanışıyor ama e, John Wesley Harding'le o e, tarza e, geçiş yapıyor diyebiliriz belki. Evet doğru. doğru. E, Evet, ilginç bir yer Nashville. Hatta bu yakınlarda bir sanıyorum dizisi de var Nashville diye. Ben kendimi çok zorladım çünkü hani bu gibi böyle müzikle ilgili şeyleri falan izlemeyi de çok severim. Bir zamanlar meşhur Treme dizisi vardı mesela Şaheser. Ama maalesef korkunç bir dizi. Yani hani iki defa deneyip iki defa birinci bölümü bitiremeyince artık... Belki sorun bende ne diyeyim ama e, hakikaten korkunç bir pembe diziden hallice diyeyim. E, şehre kesinlikle e, hakkını vermiyor olduğunu tahmin ediyorum hiç bulunmadığına rağmen. E, öte yandan şehrin kendisi senin de dediğin gibi abi. E, Tennessee de müzik şehri olarak tanınıyor. E, sayısız müzisyen ev sahipliği yapmış. Hakikaten sayısız. Bugün de gidildiği zaman... E, Dünya çapında birçok müzisyenin küçük kafelerde, barlarda, publarda çok sayıda veya az sayıda insana süper konserler verdiği ile ilgili çeşitli duyumlar alıyorum. Bireysel hayallerimden bir tanesi bir dönem ziyaret etmek. Neyse, bu kadar bahsetmişken bir başka Nashville efsanesi girelim o zaman. Sırada Don Gibson var. Don Gibson da Dylan'ın, yine o yüzden seçtik aslında, beğendiği isimlerden, epey hayranlık duyduğu isimlerden, 28 doğumlu, 1928 doğumlu ve aslında müzik Çınarı Chet Atkins'in tabiri caizse öğrencisi, protejesi Nashville'deki RCA Victor stüdyolarında Kendisinin aslında 49 ve 52 senelerinde Sweet Dreams, 55 ve 57'de O Lonesome isimli kayıtları oluyor. Bu kayıtlar arasından aslında şimdi bir tane Dylan'ın en sevdiği parçalardan bir tanesi Sea of Heartbreak'i dinleyeceğiz. I've been of a heartbreak lost love evet don gibisin anladık of Heartbreak. Bir Nashville efsanesi. Bu programın e, teması gereği iki Bob Dylan albümü arasında e, bir sonraki Nashville'ın ismini alan albümden önce biraz Nashville'e de inelim. Country müziğe gelelim dedik. Çünkü başka şansımız olmayabilir. Çünkü canımız istedir aslında. Her neyse eee Şeyden, şarkıdan önce bahsetmiştik Bu biraz müzik konulu e, dizilerden İşte Treme'den bahsetmiştik Bir yanlış anlamış, anlaşılma olmasın Treme Tabii ki ile ilgili Sadece müzikle ilgili bizim başarılı bulduğumuz dizilerden biri Diye örneğini vermiştik Bizden önce program yapan Varol Ünal da e, Defaatle zaten Değinmişti e, The Big Easy'de Evet Treme e, Konusu sık sık The Big Bob Dylan sözüne etti bir tanesi. Bir de belki şunu söyleyebiliriz, bu çaldığımız şimdiye kadar ve bundan sonra çalacağımız Nashville kaynaklı parçalar Bob Dylan'ın şimdiye kadarki çaldığımız şarkılarına pek benzemiyor. Bir Bob Dylan'ın sedası bunlarda varmış gibi gözükmeyebilir. Fakat aslında Nashville Skyline'da buna benzer bir Nashville Sedasi ile karşılaşacağız gelecek hafta. Dolayısıyla bu arka plan son derece Bob Dylan'ın 1969'da bu köşeyi döndükten sonraki Nashville Skyline albümüyle birlikte tezahür eden yeni sedasına son derece uyumlu şarkılardan oluşuyor. Öyle seçmeye çalıştık. Şimdi bir sonraki şarkımıza geçelim mi? Ee, geçelim. Ee, yine çok önemli isimlerden J. V. Lewis bir de ilginç hikayesi var galiba. Anlatacak mısın hikayeyi Mahir? Anlatalım biraz aslında J. Lee Lewis'ten bahsederek Lewis'ten bahsederek e, girelim. Kendisi e, az önce kontrol ettim, ölmemiş yakın zamanda. Hani e, çok müthişti öldü geçen sene. araya o da kaynamış mıdır diye kontrol ettim. Hala yaşıyor. Bu önemli çünkü aslında çok da yaşlı sayılmaz 1935 yani yaşlı tamam da hani daha e, yaşlı müzisyenlerde var e, hala hayatta olması şundan ilginç çünkü e, son 60 senedir işte her türlü e, ilaç içki e, ve e, psikolojik e, şiddet veya e, gerçek şiddet ile çiçe olmuş bir e, kişi. Bundan rağmen hayatta kalmayı başarmış. Herhalde Keith Richards bir, Jerry Lewis iki e, şeklinde. Evet. Onlara ayrı bir parantez açmak lazım. E, i̇lginç bir hayatı var. Aslında bir kilise ailesine e, doğuyor. O din adamı, bir babanın e, çocuğu ve e, müthiş bir e, piyano prodüjisi yani harika e, bir e, piyanist. Çok yani, deha seviyesinde bir adam. E, ve e, işte Sun müziğinde Memphis'teki en büyük şeylerinden bir tanesi. Yıldızlarından bir tanesi. Aynı zamanda Nashville'de de Nashville tarzıyla da çok ciddi bir bağlantısı var. Çünkü o tarzı kendi müziğine yedirmiş bir isim. da epey hayranlık duyduğu isimlerden bir tanesi. Zaten önümüzdeki hafta daha doğrusu albümde sırası geldiğinde Nashville Skyline'in albümüne geçtiğimizde değiniriz. Albümdeki parçalardan bir tanesi de e, J. Lewis'e atfedilmiş. Artık onu da e, o albümde konuşmaya bırakalım diyorum. Sürpriz olsun hangi parça olduğu veya girin Google'da arayın, Bulut. Tamam o zaman e, ama J. Lee bir e, parça dinleyelim. E, dinleyelim. Eski sevgilim sana nasıl davranıyor? Ya da How is my ex treating you? How's my ex, my ex, treating you, has she had time, time to find someone new, any day now will be your last, son I know I was once, once there too. How's my ex treating you? Like the sand, she moves with the tide. Satisfied, you can't keep her satisfied. She'll use you just the way she used me too. But up to now, how's my ex? Two arms will never keep her satisfied She'll use you just the way you cerli evet, Lee Lewis'ten dinledik. How's my ex? Treating you? Eski sevgilim sana nasıl davranıyor? İlginç bir kişilik. Eğer müzisyenleri kişisel yaşamlarıyla müzisyenler müziklerini değerlendirecek olsaydık herhalde kimsenin birisi olurdu. Neyse bunlara girmeyelim. Geçelim. Yeniden sırası gelebilir belki. Döneriz. Peki. Ama listemizde şimdi yine e, önemli bir pianist e, ve şarkıcı var, e, Clarence Fordman Henry. E, kendisi aslında New Orleans'toğlu dolayısıyla Nashville belli değil. Fakat e, Nashville etkisine duymak mümkün Clarence Henry'nin e, müziğinde. E, Aynı e, etkiyi e, Ray Charles'ta da, durmak mümkün, Ray Charles'da Nashville'de değil, Georgia'lı e, komşu hayaletten. Ama e, bu Nash, Nashville sedası bütün bu müzisyenlere bir şekilde e, bir etkide bulunmuş gibi gözüküyor. Evet, o dönemin müzisyenlerin en azından pop müzik e, teki etkinliği e, Nashville'in nüfuz etmiş. Ee, şeyi belki söylemekte fayda var. Dylan'ın e, erken döneminde yani işte çocukluk erken ergenlik döneminde ha Johnny Cash'ten bahsettik. O da aynı şekilde. Daha doğrusu o dönemin bütün müzisyenlerini etkileyen e, temel birkaç akım var e, pop müzik anlamında. E, bunlardan bir tanesi tabii siyahların başı çektiği e, blues, e, jazz akımları işte New Orleans olsun veya işte e, Delta olsun Mississippi tarafları e, çeşitli blues akımları veya caz akımları. Öte yandan bir diğeri e, benzer damar ve bunları çoğu zaman birbiriyle kesişiyor bu iki damar. E, birbirlerinden besleniyorlar. E, country müzik damarı ve bunun da country müziğinde en önemli öncelerinden bir tanesi Nashville ve Nashville'de de Grand Ole Opry olarak bilinen meşhur e, konser evi e, hatta oradan e, yapılan radyo yayınları e, birçok ailenin haftasının en önemli e, eğlence anlamında zamanını e, oluşturuyor diyebiliriz. Dylan'ın da bunları, büyüyerek, e, bunları dinleyerek büyüdüğünü biliyoruz. Benzer müzisyenlerin de nerede olursa olsunlar ABD'de uzun dalga radyo üzerinden Grand Ole Opry yayınlarına maruz kaldıklarını, dolayısıyla etkilendiklerini ve pop müziğinde e, biraz böyle şekillendiğini ABD'de o dönemde e, söyleyebiliriz. Evet ve haftaya National Skyline albümünü dinlemeye başladığımızda göreceğiz ki aslında bütün yarattığı tartışmalara filan onları diye yana koyarsak müzikal açıdan gerçekten güzel bir albüm. Yani kendine yeni bir müzikal seda bulmuş Bob Dylan ve o seda içinde sahiden iyi bir iş çıkartmış. Bunu da teslim etmek lazım. En azından ben e, üzerinden... Yaklaşık 50 sene geçtikten sonra işte o dönemin siyasi konjonktürünün yarattığı ağırlık olmadan baktığımda radyoda çalsa hiç parçayı değiştirmem. Onu söyleyebilirim dürüstçe. Peki şimdi biraz bu Nashville'in ülkenin genel işte müziğini, popüler müziğini etkilemesinden bahsettik. Ve işte sen az önce Clarence Frogman Henry'den bahsettin. Şimdi istersen dinleyelim Clarence Frogman Henry'den bir parça. Aslen New Orleansli bir sanatçı. Bu Beatles, meşhur İngiliz veya Britanya işgalini başlattığında ABD'ye onların birkaç konserinde de ön sanatçı olarak çıkıyor. Öyle bir etkisi tanınılığı var. Ondan dinleyelim. You always hurt the one you love. sweet I love you more of all Don, pardon, don, Clarence Frogman Henry'den dinlediğimiz bu parça aslında e, Clarence Henry tarafından ilk yazıldığında daha e, farklı bir aranjmana sahipmiş. Bu mevcut aranjmana getiren kişi de yine e, bizden önceki programdan e, The Big Easy dinleyenlerin e, yakından tanıdığı bir isim Alan Toussaint tarafından yapılmış. Onu da belirtelim e, ve parçaya e, işte Güven abi senin de dediğin e, o Nashville'la etkileşim, Nashville sadası belki de biraz Alan Toussaint tarafından katılmış. Böyle de ilginç bağlar çıkabiliyor zaman zaman. Evet, zamanlar değişirken Bob Dylan'ın şarkılarıyla yarım yüzyıl programını dinlemektesiniz. Hemen hatırlatalım. Canlı yayındayız. Stüdyoda Mahir Ilgaz programı sunuyor. Ben Güven Güzel Dere'ye. Program ortağımız Altı Güzel'de bugün yok haftaya yeniden katılacak. Programla ilgili duyuruları Twitter hesabından zamanlar değişirken ya da yılın Altı Güzel'de etiketiyle izlemeniz mümkün. Bugün Nashville, Amerika'nın müzik şehri olarak bilinen Nashville'da üzerine bir özel program yapıyoruz. Mahir'in hazırladığı birbirinden güzel şarkıları çalmaktayız. Çünkü gelecek hafta Bob Dylan'ın 9. stüdyo albümü olan 1969'da çıkmış olan Nashville Skyline albümünü çalmaya başlayacağız. O programa ısınma olarak görülebilir. Evet. Biraz öyle. Şimdi ee... Aslında oraya geçmeden şeyi de söyleyelim. Yani önümüzdeki hafta daha derinlikle yeniriz ama Dylan'ın programının başında da söylemiştik. Özellikle ergenlik ve ilk gençlik döneminde ciddi bir country müzik hayranlığı var. İşte odasında bir sürü bir sürü Hank Williams plaha işte Hank Snow gibi isimler varmış. Ve Pierce hakeza country müzikten. Bir anlamda belki hani popüler tabirle bir zamanlar olan Dil'in 6 yaşından beri country dinliyormuş. Biz ne diyoruz? Tarzı bir ortam var ortada. Ee, o Nashville gazetine geçmeden de biraz bunlardan örneklemeler yapalım istedik. Ee, konuyla ilgili aslında bir elimizde hoş bir şey var, e, alıntı var. 1900 yanlış hatırlamıyorsam 86 senesinden bu e, o dönemde Bob Dylan, Tom Petty ve e, onun grubu The Heartbreakers'la ortak konserler veriyor ve o konserlerden bir tanesinde e, Tom Petty ile beraber I Forgot More Than You'll Ever Know ee, Yine bir e, country tarzında bir parça Davis Sisters iki tane, en az iki tane benim bildiğim Davis Sisters var bu aslında Nashville çıkışlı olanı diğeri Philadelphia'lı yanlış hatırlamıyorsam e, I Forgot More Than You'll Ever Know'un Tom Petty ile beraber çok hoş bir düetini yapıyorlar canlı bir kayıt bunu dinleyeceğiz birazdan o e, konser serisinde bir tanesinde Dylan diyor ki Bugünlerde çok az gerçek şarkı duyuyoruz etrafta ama biz bunları gerçek şarkıları sürekli duyarak büyüyen şanslı bir nesillik. E, şimdi onlardan bir tanesini çalacağız diyor ve parçayı e, giriyor. İstersen biz de aynısını yapalım abi. E, tamam. O, o halde Tom Petty e, The Heartbreakers ve Obdolun'dan dinleyelim. I forgot more than you'll ever know. He and the Heartbreakers ve Bob Dylan I forgot you'll ever know. I forgot more than you'll ever know. İsimli bir e, parça ise dediler. Düet olarak canlı kayıttı. Parçanın orijinali e, Davis Sisters tarafından eee Nashville'deki RCA stüdyolarında kaydediliyor. Chet Atkins prodüktörlüğünde. Eee trajik bir e, aslında hikayesi de var Davis Sisters'ın. Bu albümün I, I Forgot More Than You'll Ever Know'ın da bulunduğu albümün e, kayıtlarından yaklaşık bir hafta sonra e, Davis Sisters bir trafik kazası geçiriyor. Skitter Davis ciddi yaralı e, olsa da kurtuluyor. E, Betty Jack olay yerinde hayatını kaybetmiş. Yani country müzik bazen gerçekten acı dolu olabiliyor. Grup e, Davis Sisters daha sonra Betty Jack'in kardeşi George ile Tekrar kurulmuş yoluna devam etmeye çalışmış ama eski başarısına e, ulaşamamış maalesef. Böyle de bir e, hikaye var. Evet Nashville özel programımızın aslında son şarkısına geldik. Ve e, Nashville'in en önemli isimlerinden e, Hank Williams'dan biraz bahsetmek istiyoruz. Çünkü bu e, isimler Williams'ın <gülüyor> seslendireceği bir yani Hank Williams e, şarkısıyla kapatacağız ee, Hank Williams'ın kaybolmuş defterleri e, albümü var sen anlatmak ister misin hikayesini evet tabi Hank Williams anlatmak isterim e... <gülüyor> Country müziğin e, ABD'de tartışmasız e, kralı belki de e, gerek e, yaşamı işte erken ölümü efsanesi vesaire geçenlerde hatta epey kötü bir e, biyopik tabir edilen film de yaptılar ama hiç beğenmedim ben tavsiye etmiyorum. Ee, Hank Williams çok e, nispeten kısa bir hayat yaşıyor. Kırklarında bir kalp krizi e, sonucu e, hayata veda ediyor. E, nispeten kısa hayatına epey eser sığdırmış ama e, asla kaydetmediği şarkı sözleri de olmuş. E, bu şarkı sözleri ilginç bir hikayesi var. 2006 yılında e, Sony e, ATV Music Publishing'de çalışan bir e, temizlik görevlisi Williams'ın yani yazılmış ama asla beslenmemiş sözlerini bir e, çöp kovasında, bu özellikle belirtilmiş bu arada, e, Sony tarafından, Wikipedia sayfasını aldık bunu, e, Sony tarafından, Sony'ye ait bir çöp kovasında buluyor. Hemen oraya bir hukukçular gerekli düzeltmeye düşmüşler. E, kadıncağız diyor ki, hani e, bunu gidiyor, işte Honky Tonk Hall of Fame'de e, bir e, temsilciye satıyor. Ama daha sonra hırsızlıkla suçlanıyor. Ee, daha sonra bu bir işte mahkemeye geliyor. Yargıç e, şeyi, davayı düşürüyor. Çünkü e, temiz görülesinin anlattığı e, şekilde olduğuna kanaat getiriyor olayın. Öte yandan e, maalesef e, sözler e, Sony ATV'ye e, geri veriliyor. E, daha sonra da Sony ATV tarafından anlaşılıyor ve e, Bob Dylan'la e, devam ediliyor. Bob Dylan 2008 senesinde... E, bu bir toplama albüm haline getiriyor. Kendisi bir parça söylüyor. Bunu zaten yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Programda çalacağız albümü ama epey önemli isimler var. Alan Jackson, Norah Jones, Jack White, Lucinda Williams, Vince, Vince Gill, Rodney Crowell, Patty Loveless, Livin Helm, Jacob Dylan, Jacob Dylan, Dylan ne ya? Sheil Crowe ve Merle Haggard. Geçtiğimiz sene yine aramızdan yerlen Merle Haggard. Epey önemli isimler var bu albümde de. Şimdi onlardan bir başka Nashville sakini olan e, Lucinda Williams'dan dinleyeceğiz. Ben çok severim. Umarım siz de seversiniz. Benim diyeceklerim bu kadar. Lucinda Williams'dan diyelim. I'm so happy I found you. Güven abi seninle ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de şarkıdan sonra bir iki bir şey ekleyeyim. Hmm. The tears you see Within my eyes Don't mean That I'm sad and blue No one has told me Love and life. I'm crying cause I'm so happy I found you it was sad this heart Crying I'm, so yeah, I'm crying 'cause I'm so happy I found you. I'm crying 'cause I'm so happy I found you. Lucinda Williams, Dan I am so happy I found you. Bir Hank Williams, Shark Cassidy, Hank Williams, Bob Dylan. Olduğu kadar Leonard Cohen'in de en çok saygı duyduğu müzisyenlerden bir tanesi. Leonard Cohen programında birkaç sene önce uzunca bahsetmiştik. Şarkı kulesi isimli şarkısında Tower of Song'da Cohen diyordu ki arkadaşlarım öldü, saçlarım ağrıdı, ben de Şarkının Kulesi'nde günden güne e, kiramı ödü, ödüyorum, e, hayatını bu şekilde sürdürdüğünü söylerken Hank Williams'a bir atıfta e, bulunuyor ve e, Hank Williams'ın bütün gece boyunca e, öksürdüğünü duyuyorum. Benim yaklaşık 100 kat e, üzerimde e, Şarkı Kulesi'nde diyerek e, Hank Williams'ı da böyle çok tepelerde bir yere her zamanki zarafetiyle koymayı ihmal etmemiş Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programında yine bir saatin sonuna geldik bu pazar gecesi haftaya Bob Dylan'ın 9. stüdyo adımı olan Nashville Skyline'ı çalmaya başlayacağız bugün Nashville müziğinden örnekler vermeye çalıştık Teknik Masada Selahattin Çolak bize yardımcı oldu teşekkür ediyoruz Dünya kaç hafta bir program destekçimiz yoktu. Bu hafta program destekçimiz Çetin İpekçi'ymiş. Altı ile benim çok eski ve arkadaşımız kendisine hem selam ediyor hem de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelecek hafta Bob Dylan şarkılarıyla yeniden birlikte olana dek herkese iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar değişirken. Those shots ring out Bob so Dylan It must Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz Altun Güzeldere Güven Güzeldere